evet ee, idare edilmiyor ki demiş Fatma Hanım niye ee, evet sevgili arkadaşlar evet şimdi ee, Şu anda güzel diyorsunuz. Peki <gülüyor> bu akşam sizinle işleyeceğimiz konu arkadaşlar ekranda da görüyorsunuz asıl başlığımız vahiy, mucize ve nedensellik konusu olacak. Üç tane kavram üzerinden meseleyi işlemeye çalışacağız. Bu akşamki işleyeceğimiz konuda yine din felsefesinin diğer metafizik konularında olduğu üzere önceki akşamlarda işlediğimiz konularla bir şekilde alakalı görünüyor hem özellikle geçen hafta işlediğimiz din bilimi ilişkisinin belli bir anlamda devamı niteliğinde olan bir konu. Onun en e, temelde onunla çok içten alakalı. Yine daha önceki haftalarda işlediğimiz e, Tanrı Alem münasebetiyle de alakalı bu konu. Doğrudan e, alakalı hem de. Yine e, önceki daha daha belki haftalarda işlediğimiz diyelim e, Tanrı'nın varlığı meseleleriyle de alakalı. Yani e, belli bir yandan da bütün şu ana kadar işlediğimiz metafizik meselelerle içten alakalı bir e, konu işlemiş olacağız. Bu alakanın en temel nedenlerinden birisi de <gülüyor> görüyorsunuz hem mucize kavramı olsun hem müdüvvet kavramı olsun hem de nedensellik kavramı olsun doğrudan doğruya aslında Tanrı alem ilişkisini hatırlatan kavramlar e, dolayısıyla bu konudaki tercih ettiğimiz pozisyonlarda yine Belli bir anlamda Tanrı tasavvurunu da etkiliyor. Öte taraftan bu akşamki işleyeceğimiz konudaki aslında anahtar terimlerden birisi nedensellik kavramı. Buna özel dikkatinizi çekmek isterim. Hudus deliğinde de işlediğimiz bir kavramıydı. Bu akşam işleyeceğimiz konuda çok daha farklı, merkezi bir öneme sahip. Çünkü hem mucize meselesi, hem nübüvvet meselesi, hem de bunları bütünler konu olan vahiy meselesi Hadde nedensellikle, eski ifadeyle söylersek illiyet dediğimiz, e, sebeplik dediğimiz konuyla e, çok derinden alakalı bu alakayı zaten bütün ders boyunca açmaya çalışacağız. E, dersin ikinci kısmında da size bu klasik meselelere, yine klasik din felsefesi dersinde çokça e, değindiğimiz Gazali'nin e, yine onu meşhur eden belli bir anlamda nedensellik eleştirisi üzerinden e, meseleyi konuşmaya ve anlamaya çalışacağız. Yani birazcık belli bir anlamda hem diğer derslere yüklü olan hem de e, oldukça da belli bir anlamda yoğun metafizik bir ders bizi bekliyor demektir. Bu arada bu akşam işleyeceğimiz dersin şöyle bir önemi de var. Din felsefesindeki her ders derse, dersin anlamı diyelim felsefe tarihinden farklı olarak şöyle bir karakteri var felsefe tarihinde. Bir filozof onun tarihçesi eserleri falan gibi bir işleniş mantığı var. Ama din felsefesinde sistematik bir problem üzerinden, bir mesele üzerinden bütün bir felsefe tarihi içerisinde gezmiş oluyoruz. Bu akşamki ele alacağımız özellikle nedensellik meselesi bütün bir İslam düşüncesine damgasını vurmuş konulardan birisi. Yani sadece nedenselliği merkeze almak suretiyle bir İslam düşüncesi tarihi çıkarmak, pekala mümkün o nedenle bizi oldukça önemli bir konu bekliyor şu kadarını söyleyeyim size bu ön notların ardından konuya girersek geçen haftayla ilintili devam etmek isterim hatırlayacaksınız geçen hafta istediğimiz konu dinle bilim ilişkisiydi bugünkü modern bilimin özellikle seküler bilimin temel karakteri üzerinden bir şeyler söyleyeyim size bugünkü modern seküler bilimin en temel karakteristiği Evreni kapalı bir yapı olarak düşünmüş olması. Evreni kapalı bir yapı olarak düşünmek şu demek, evrenin dışı dediğimiz bir durum. Bu bilim anlayışı içerisinde buna yer yok. Bir başka ifadeyle söylersem, bu bilim anlayışının modern dönemdeki karşılığı fizikalizm. Bir başka ifadeyle fizik. Daha bildiğiniz Arapça ifadeyle söylersem, tabiatçılık veyahut da Türkçe'deki ifadeyle söylersem, doğalcılık. Modern bilimin özellikle seküler bilimin temel karakteri tabiatı tek hakikati olarak görmüş olması, tabiatı yine tabiatın içerisinde, doğanın içerisinde kalmak suretiyle izah etmeye çalışmış olması tabiatın kendi içinde. E, fakat buradan hareketle bu bilim anlayışının panteist olduğu şeklinde bir çıkarımda da bulunmayın sakın. Çünkü e, bu fizikalist bilim tasavvuru içerisinde fizik ötesi olana, ee, ve bununla bağlantılı olarak ilahi olana çok fazla yer yok. Yani e, oldukça hani materyalist de diyemiyoruz ama tabiatı esas alan, tabiatçılık diyebileceğimiz naturalizm e, çok yaygın olarak kullanılan kavramlardan birisi. E, ve bu sistem içerisinde aşkın olana, fizik ötesi olana herhangi bir şekilde yer verilmemiş. E, burayı özellikle hatını çizerek söylüyorum. çünkü. E, İşleyeceğimiz konu aslında, ele alacağımız konu ister vahiy kavramı üzerinden isterseniz gidelim öncelikli olarak. Vahiy kavramı söz konusu olduğunda vahiy eğer belli bir anlamda tanımlarsak çok net bir şekilde fiziki olanın aslında metafizik olanla, fizik ötesi olanla belli bir anlamda kurduğu bir rabıta. <gülüyor> i̇ster bu dünyadan metafizik alemi giden şekilde olsun, isterse metafizik alemden fizik aleme Gelen şekilde olsun ister yatay ister dikey şekilde olsun e, her halükarda bir fiziğin ötesinde olan e, doğanın ötesinde olan bir hakikatle karşılaşma iletişime geçme durumu söz konusu. E, bu itibarda söylersek İslam düşüncesi içerisinde e, dolayı, alem tasavvuruyla evren tasavvuruyla doğa tasavvuruyla e, metafizik tasavvuru arasında bugünkü modern bilimde olduğu türden bir Ayrım yaşanmamış. Yani çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki e, klasik dönemdeki Müslüman düşünürler e, fizikalist değiller. O zaman şöyle bir soru ortaya çıkmış oluyor. Yani Müslüman düşünürler nasıl eş zamanlı olarak bilim yapabildiler, e, ilim yapabildiler, hem de e, bunun yanında vahye yer verebildiler. Yani fizikle ve fizik ötesini bağdaştıran e, bir ilişkiyi mümkün gördüler. Buradaki sorumlu Kavramlardan birisi diyelim yani sorunlu değil de sorun ortaya çıkarabilecek kavramlardan birisi şu. Modern fizikalist teori açısından düşünüldüğünde vahiy eğer bir müdahale olarak düşünürsek yani ilahi olanın fizik dünyaya dahil olması, fizik dünyanın içerisine girmiş olması belli bir anlamda ve onu destekler mahiyette vahiy ve mucize gelmiş olması Aleme, fizikalizme, bir başka ifadeyle fiziğe, tabiata bir müdahale olarak düşünülüyor. Bir başka ifadeyle tabiatın olağan işleyişinde, olağan nedensel işleyişi içerisinde bir kırılma, bir kesinti ortaya çıkmış oluyor. Yani bilimin izah edemediği veyahut da bilim olmayan bir durum ortaya çıkmış gibi görünüyor. Toparlayarak söylersem e, o zaman mesele burada şu. Müslüman düşünürler rim pozisyonu neydi? Diğer derslerimizde olduğu üzere ben size hızlıca İslam düşüncesi içerisinde mesele nasıl anlaşılmış ona dair birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi kelam perspektifinden bakıldığında zaten kelami açıdan herhangi bir sorun yok. Yani vahiy de mümkün görülüyor. Dolayısıyla bununla bağlantılı olarak da mucize de mümkün görülüyor. Kelam disiplini içerisinde. Ama felsefe söz konusu olduğunda felsefeci bunu bir de izah etmek durumunda kalmış oluyor. Yani hem evrende bir nedenselliğin, bir illiyetin işlediğini kabul etmek, bunun eş zamanlı olarak vahyede bir yer açmak, onun ya da en, en kötü ihtimalle onu izah etmek, anlaşılır bir hale getirmek gibi bir e, çabaları da söz konusu oluyor Müslüman düşünürlerin. Bu çabaya baktığımızda, özellikle meşayi çizgisi içerisinde e, baktığımızda, ilkesel olarak şunu söyleyeyim, altını çizerek söyleyeyim. Müslüman düşünürlerin, çoğunluğu diyelim ki filozofların çoğunluğu diyelim, hemen hemen e, önemli bir kısmı, e, vahyi mümkün görüyorlar, gerekli görüyorlar. Yani mümkün görmek bir yana, lüzumlu görüyorlar insan söz konusu olduğunda. Bununla bağlantılı olarak da, e, mucize dediğimiz hadiseleri de kabul ediyorlar. Fakat e, bunu kavramsallaştırma ve anlatma biçimi, bunu dile getirme biçimi, birbirinden e, farklı bir şekilde olmuş oluyor. Bu farkı da birazdan açmaya çalışacağım. Peki nasıl oluyor? İsterseniz gelin birlikte vahiy anlayışına bakalım. Öncelikle bununla bağlantılı olan diğer meselelere bakalım. İslam düşüncesi içerisinde felsefi anlamda vahyi kavramsallaştıran, genellikle bizim aslında filozoflar dediğimizde iki tane ana filozof var. Bunlar Farabi ve i̇bn Sina çizgisi. Farabi de daha zayıf olan dil, felsefe dili i̇bn Sina'da daha mükemmel bir hale dönüşmüş, daha oturmuş bir hale almış. Ee, bu anlamda da vahiy meselesini daha iyi bir şekilde kavramsallaştıran ve bu kavramsallaştırma daha sonraki süreçte de e, işlenen isim i̇bn Sina. E, büyük bir üstad diyelim. Onun meşhur bir e, bölüm var metafiziğinde. Çok çeşitli bir değiniyor. Burada peygamber ait, nübüvvete ait e, üç tane özellikten söz edecek. Bu üç tane özellik üzerinden biz e, Müslüman filozofların nasıl nübüvveti, e, peygamberliği kavramsallaştırdığını, onu felsefi bir şekilde izah etmeye çalıştıklarını anlamaya çalışalım. Şimdi burada şuna da belki işaret etmek lazım. Klasik İslam düşüncesi içerisinde şöyle bir tartışma var. Mesela nübüvvet vehbi midir, kesbi midir? Bir başka ifadeyle tamamen herhangi bir e, kazanım olmaksızın ilahi olan tarafından vehbedilmiş bir hibe midir? Yani bağışlanmış bir e, yetimidir. Yahut da o yetiye layık olan, kazanılmış kişilerin, insanların beşeri özellikleriyle alakalı, ile alakalı bir durum mudur? Şeklinde bir tartışma var. Bu tartışmanın kökeni de yine buradaki meselelerle alakalı gibi görünüyor. Birisi i bir kere şu, şu kadarında söyleyeyim, ön notlar olması açısından daha sistemli gitmeden evvel konuyu hazırlayıcı olabilecek bir takım notlarda söylemek istiyorum. Bunlardan birisi İslam düşüncesinin, en temelli katkılarından birisi hayal gücü yetisiyle beraber olacak. Yani şu kadarını söyleyeyim size. ilk derslerde özellikle dini epistemolojide işlediğimiz derslerde çok kısaca beğendiğim bir mesele var idi. Onu burada açmanın da bir taraftan vakti gelmiş oldu. Mesela Müslüman düşünürler hem dinin hem de aklın aynı kaynaktan beslendiğini söylerlerken bunu şu şekilde kavramsallaştırıyorlar. Felsefenin yolu, e, rasyonel olan yol, burhani yoldur. Nübüvvetin yolu ise hayal gücüyle alakalı bir yoldur. Bu, burada hayal gücünü bildiğimiz anlamda gerçeğin karşıtı olan, bir başka ifadeyle e, kesinlikle gerçek olmayan bir yeti olarak bakmıyorlar. Hayal gücünü bir aracı bir e, rol yükleniliyor çok farklı bir biçimde. Bu aracılık şu demektir, yani eğer bir hiyerarşi söz konusu olacaksa, ee, bir bizim bulunduğumuz evren düşünelim bir de metafizik evren olduğunu düşünelim gerçek anlamdaki bir evren olduğunu düşünelim hayal gücü bu metafizik alemini fizik alemin arasında bir aracı bir rol ara bir ortam yani fiziki olanla metafizik olanın bağlantı kurduğu bir vasat gibi düşünülmüş oluyor ee, yani buna da bir taraftan işaret etmiş olayım ki birazdan bir kısmını açmaya çalışacağım Şimdi i̇bn Sina burada üç tane e, temel özellikten söz ediyor. Bunlardan birisi e, peygamber söz konusu olduğunu. Bu üç özellikle alakalı şimdi ifade edeyim. Burada bu üç özelliğin tek bir insanda toplu olarak olması mümkün olduğu gibi tek tek de olması mümkün. Birazdan sözü edeceğim özelliklerin e, en temel karakteristiği peygamberde bu üç özelliğin birlikte bulunmuş olması. Buna karşı olan insanlarda diğer bu özelliklerin parça parça olmuş olması. Yani bir başka ifadeyle e, hepsi onlarda peygamberde olduğu gibi birleşik bir halde değil tabiri caizse. Birincisi hads kavramı. Bunu S ile düşünün. F ile değil. Hads kavramı sezgi anlamına geliyor. Fakat buradaki sezgiyi filozof tasavvufi sezgi anlamında kullanmıyor. Bir başka ifadeyle herhangi bir duysal verinin aracılık etmediği bir durum anlamında değil de bunu zekanın keskinliği olarak düşünmek mümkün. Yani kavrayış yetisinin çok güçlü olması. Bir, bir hadiseyi anlatıyorsunuz, bir şeyi söylüyorsunuz. Dedim ki bir matematik problemini ifade ediyorsunuz. O matematik probleminde kavranması gereken, zihinsel olarak kavranması gereken bu yollar. Tabiri caizse şöyle söylemek mümkün. Mesela bir çocuğa matematik işlemini anlatıyorsunuz. İşte iki kere iki dört eder. Bunu yapabilmesi için çocuk parmaklarını kullanabilir iki tane iki var. Dolayısıyla buradan hareketli iki tane iki, işte bir iki üç dört edebilir diyebilir. Fakat sizin e, melekeleriniz, e, zihni melekeleriniz geliştikten sonra o iki kere ikinin dört etmesini çok farklı bir şekilde kavramış oluyorsunuz. Bir zeka keskinliği. Bunun mübüvvet durumu söz konusu olduğunda e, peygamberlerin hadsiyetisinin ama kavrayış melekesinin çok yüksek seviyede olduğunu buna tafattun diyecektir. Ee, i̇bn Sina, Tafattun yani kavrama kavrayış yetisinin e, çok yüksek bir seviyede olduğu nübüvvet e, melekesinde. Bu birinci yeti. Yani hazır, ister Hazreti Peygamber örneğinde olsun, isterse diğer peygamberler e, durumunda söz konusu olsun. İnsanların uzun zaman dilimi içerisinde ve zor anlayabileceği birçok mesele onlar açısından çok çabucak kavranabilir ve fark edilebilir bir e, durum arz etmiş oluyor. İleri görüşlülük gibi değil. Yani feraset gibi de değil. Bunun daha daha farklı. Yani. Matematikle ilgili durumu anla, anla, yani tam da bunun gibi. Şimdi bana deseniz ki ileri düzey bir matematik anlatmış olsanız muhtemelen ben bunu kavrayamam. Ama e, matematik zekası keskin olan birisi oradaki bağlantıları çok farklı bir şekilde e, görebilir. Mesela geometri bunlardan birisi. E, şimdi... Şu kadarını söyleyeyim. Ee, tamam, evet, fapanet sıfatı gibi yani tafattun yeteneği ee, bu daha iyi bir katkı oldu. Çünkü ileri görüşlülük, birazdan söyleyeceğim, başka bir yetiyle alakalı. İleri görüşlülük de var, feraset de var. Fakat o birazcık daha farklı bir yeti. Bu kavrayış yetisi. Kuşkusuz bunda ileriyi görmek de olabilir ama birbiriyle bağlantılı da olabilir. İkinci yeti, burada özellikle vurgulanması gereken ve i̇bn Sina söz konusu olduğunda hem felsefi anlamda hem diğer e, meseleler söz konusu olduğunda hayal gücüyle alakalı bir tarafı var. Fakat buradaki hayal gücünü az önce de ifade ettiğim üzere gerçeğin zıttı olan, yani bizdeki sıralama şu şekilde zannedersem, olağan sıralamaya bakarsak bir gerçek dünya var, bir de gerçek dünyanın dışında hayal dünyanız var gerçeği olmayan. Fakat burada böyle bir yerde değil. Gerçeğin zıtlı olan, gerçeğin altında bir yerde olan bir hayal gücü değil. Aksine gerçeğin üstünde olan bir hayal gücü. Bu ne imkan tanıyor? Bu ve peygamber söz konusu olduğunda peygamberde bu çok güçlü bir şekilde var. Ee, mesela <gülüyor> bunun bu hayal gücünün en temel sağladığı şeylerden biri, az önce arkadaşınızın dediği gibi gelecekten haber verebilme yetisini bu hayal gücüyle. Alakalı görüyor misina. Çünkü bu hayal gücü vasıtasıyla biz fiziki olanın ötesine uzanabilme, fiziki olanın ötesindeki bir takım hakikatleri kavrayabilme yetisini bize sağlamış oluyor. Çünkü e, hayalde e, yani fizik olan, olan dünyaya baktığımızda biz hep her şeyi bir şekilde aslında farkında değiliz ama içinde yaşadığımız alem, duyular alemi belli bir anlamda bizim zihnimizi kapatıyor da şeylerin başka türlü olabileceğini düşünemiyoruz. Şeylerin başka türlü e, olabileceğini çok farklı bir şekilde kavrayamıyoruz. Ama hayal gücü bize çok farklı realiteleri, çok farklı dünyaları e, bir şekilde kavrayabilme, ona doğru uzanabilme. Bu anlamda yine hem sufilerde olsun, hem iblis inadı Sina'da olsun, hem peygamber e, söz konusu olduğunda rüyaya, rüya aleminde olup bitenlere e, ve bununla bağlantılı olarak hayal gücünü çok farklı, ona ee, aktif hayal gücü deniliyor. Yani son derece aktif olan başka bir alemle sürekli olarak bağlantıya geçmek ve oradaki hakikatleri ve bu hayal gücünün aracı bir rolde var. Şu şekilde aracı rolü. Ee, diyelim ki bir fiziki alem var, bir de metrifizik var. Bu her iki alemin doğası birbirinden farklı olsa gerek. Çünkü fiziki alemin en temel ...realitesi cismani olması... ...biz cisimsiz bir şeyi kavrayamıyoruz... ...hemen hemen düşündüğümüz her şey... ...bir cisimle birlikte... ...bir başka ifadeyle maddi olarak... ...şeyleri kavrayabiliyoruz... ...buna karşın metafizik dünya... ...söz konusu olduğunda onun en temel karakteri... gayri cismani olması... ...herhangi bir cismaniyeti barındırmaması... ...o itibarla... gayri cismani olan hakikatlerin... ...cismani bir dile dönüşmesi... ...cismani bir dil içerisinde... ...anlatılması da söz konusu... O itibarla hayal gücü çok farklı bir alemden, ilahi alemden bizim gibi cismani aleme bir takım hakikatleri anlatma, dönüştürme bir başka ifadeyle onları çevirme imkanı vermiş oluyor. Şimdi bu o kadar önemli bir nokta ki arkadaşlar çok basit gibi görünse bile filozofların <gülüyor> peygamberle <gülüyor> felsefe arasındaki temel ayrımı da vurguladıkları yere tekabül eder. Şöyle ki. E, filozoflar diyorlar ki, din vahiy dediğimiz hadise peygamberlerin insanlara daha iyi anlaması için onların anlayabilecekleri bir dilde hayal gücüyle, hayal diliyle onları anlatması. Hayal diliyle anlatmak şu demek, tasavvur yani surete, suret üzerinden anlatmış olması. Bir örnek vereyim izninizle konu anlaşılsın diye, diyelim ki, e, filozoflar açısından peki burhani olarak anlatmak nedir? Önce burhani olanı anlatayım. Filozof açısından burhani anlatım veya ilmiyi ilmi anlatım diyelim şudur. Mesela e, ilahi olanın tanrının herhangi bir şekilde cismaniyeti yoktur. Cismaniyeti yoksa parçalanamaz. Parçalanamıyorsa bizim bildiğimiz anlamda bir gözü yoktur mesela. Bizim bildiğimiz anlamda bir zatı, bizim bildiğimiz anlamda bu dünyaya benzer bir şekilde gelmesi gitmesi yoktur. Ama buna karşın Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bazı yerlerde diyelim ki وَجَا عَرَبُّكَ diyor. Allah geldiğinde veyahut da يَدُ اللّٰهِ فَوْقَيْدِهِمْ Diğer derslerde konuştuk, din dilinde konuştuk sizinle. Allah'ın ile onların elinin üzerindedir gibi ifadeleri düşünmüş olalım. Bu ifadeleri filozof diyor ki, e, peygamber bu ifadeleri kullanıyor çünkü bu tasavvurlar olmaksızın, bu somutlaştırmalar olmaksızın insanların ilahi olanı anlamasını imkanı yok. Çünkü bütünü soyut anlattığınızda, herhangi bir gayri cismani bir şekilde anlatmış olsaydınız, insanlar bu hakikati anlayamazlardı. Peygamberin temel özelliği, e, insanların anlayabilecekleri bir bile o hakikati dönüştürmek suretiyle anlatıyorlar. Filozof kendisini şu şekilde düşünüyor. Filozof diyor ki, ben bu meseleyi burhani olarak biliyorum. Yani akli olarak biliyorum. Bu da şu demektir, e, peygamberin, getirdiğini ben burhani olarak kavruyorum. Yani ilahi olanın burada ifade edildiği üzere herhangi bir şekilde cismayeti yoktur, gelmesi gitmesi yoktur. Peki bunlar nedir? Bunlar kudretinden mesela veyahut onun emrinden birer şeydir, istiyaredir, mecazdır. Bu mecazlar olağan geniş, öz, tırnak içerisinde söyleyeyim, İslam düşüncesinde kullanılan bir ifadeyle avamın anlaması için kullanılmış ifadelerdir. Filozof bunun farklı olduğunu düşünüyor. Bu farkı nasıl anlatıyor diye sorarsanız tevil mekanizmasıyla. Yani diyor ki filozof e, peygamberin hayal gücü vasıtasıyla anlatıldıkları tevil edildiği takdirde bunun felsefeyle bir olduğu fark edilir diyor. Yani onların kullandığı ifadeyle söylersem sahih olan felsefe ile sahih olan dinin hiçbir şekilde tezat olmayacağını yani e, anlatım dili olarak ikisi arasında fark var. Peygamberin anlatım diliyle filozofların anlatım dili birbirinden farklı. Ee, aynı birinin parmaklarını kullanarak anlatması, parmaklarıyla bunu hesaplaması, öbürünün zihinsel olarak bunu yapması gibi. Toparlayarak ifade edersem, peygamberde bu hayal gücü çok yine çok gelişmiş, mükemmel bir seviyede. Peygamber ee, bu hayal gücü vasıtasıyla ee, vahiy almış oluyor. Bu diğer insanlarda da var, olan insanlarda da bu yeti var. Fakat peygamberde keskin bir halde. Yani bizim sadece gece yaşayabildiğimiz halleri peygamber hem gece hem de gündüz yaşayabiliyor. Onda çok keskin bir e, hayal gücü söz konusu. Biz gündüz olduğumuzda diğer olan duyularımız devreye girdiğinde geceki hayal gücümüz, e, müteahhiriyetimiz kaybolmuş oluyor. Ama peygamberde hem gece hem de gündüz var ve e, keskin bir şekilde var. Peygamberde bir hats gücüne e, bağlantılı olarak bir de e, hayal gücü var toparlayarak söylemiş olursam e, bir hemen hemen e, katkıda bulunan arkadaşlara Evet diyorum yani hani e, katkılarından dolayı terci şey teşekkür ederim bir üçüncü e, durum daha var e, peygamberler söz konusu olduğunda o da e, peygamberler ha, burada şunu da söylemiş olayım yani peygamberler bu yeti vasıtasıyla gelecekteki olabilecek şeylerden de pekala haber verebilirler. Yani e, filozof e, belli bir anlamda onun gelecekten haber verme yetisini hayal gücüyle yani fehmedebilme. Biz de o hayal gücü seviyesine gelmiş olsaydık muhtemelen geleceklerden efendim e, haber verebilirdik. E, bir üçüncü özellik de peygamberin tabiatı değiştirebilmesi. Ve bununla bağlantılı olarak onun keramet diyebileceğimiz, efendim mucize diyebileceğimiz ve işte nazar ve benzeri gibi hadiselerin mümkün olduğunu söylüyor. Fakat bunun mümkün olduğunu söylerken e, İbn Sina diyor ki, şimdi insanlar bu meselenin hakikatini anlamadıkları için hadisenin tamamen e, sebepsiz gerçekleştiğini düşünüyorlar diyor. Oysa hadiseyi kavramış olsalardı. Peygamberin bu tabiat hadiselerini nasıl bunların üzerinde nasıl tesirde bulunabildiği, bunları nasıl yönlendirebildiği, bunların üzerinde nasıl bir tasarrufta bulunabildiği meselesini anlayabilirdik diyor. Yani e, buradaki mesele şu. Toparlayarak söylersem filozof vahide, mucizeyi de peygamberin diğer özelliklerinde kabul ediyor fakat bütün bunları yaparken rasyonelleştiriyor. Yani bunların makul olduğunu söylüyor. Bunların Diyelim ki tabiata güç yetirmesi. Biz diyor mesela bunu bir takım Hint fakirlerine falan baktığımızda görüyoruz. İnsan bu hadisenin keyfiyetini anlamayamadığından dolayı bir büyü gibi görünüyor. Hiçbir sebepsiz olan mesela bir doğa harikası gibi görünüyor. Oysa biz de o yeti gelişmiş olsaydı ve hatta o işin ilmini bilmiş olsaydık bu kişinin hatta peygamberler söz konusu olduğunda tabiat hadiseleri üzerinde nasıl tasarrufta bulunabildiklerini de anlamış olurdu şeklinde bir kavramsallaştırması var. Toparlayarak söylersem, e, yani belki konu diye söylüyorum size, hani burada i̇bn Sina'nın yaptığı çabayı anlamak açısından, e, diyelim ki mucizeler var mı? Var. E, modern dönemde mucize ilişkin yorumlardan birisi diyelim ki Kızıldeniz'in ikiye yarılması. Biz bunun tas normal tasavvurumuzu söyleyelim. Hazreti Musa asasıyla denize vuruyor ve deniz kendiliğinden ikiye yarılıyor. Bu ilahi olanın müdahalesi, doğa yasalarının bütünüyle askıya alınması, herhangi bir yasanın işlememesi, mesela Hazreti İbrahim örneğinde vesaire gibi, yani tamamen mucize gibi, genel mucize tasavvurumuz bu. Fakat bugünkü modern dönemde özellikle bilimsel yorumun tercih ettiği yorum, yani yollardan tevli anlayışından birisi şu, aslında o esnada bir gergit olayı oldu diyor. Dolayısıyla... Yani bir tabiatın, tabi olayın bir bozulması, askıya alınması, herhangi bir yasanın askıya alınması gibi bir durum söz konusu değildi. i̇bn Sina tam da buna benzer bir şey yapıyor. Vahiy mümkün, mucize mümkün ama bunların her birisinin bir yolu var. Yani peygamberin tabiat hadiselerine müdahale edebilmesi de yine ilmi bir şekilde izah edilebilir. Onun bir mantığı var şeklinde ve peygamberde bu üç tane temel yeteninde çok keskin olduğunda bunun mümkün olabileceğini söylüyor. Toparlayarak ifade edersem peygamberliği belli bir anlamda da tırnak içerisinde söylersem kesbiliğe yakın bir şekilde düşünen bir tarafı var. Ve buradaki söylediği üç tane temel vasfın diğer insanlarda da olabileceğini dikkate alırsak belli bir ölçüde yani filozoflar çünkü kendilerine gelen hakikatleri belli bir anlamda bunu tabii çekinceyle söylüyorum ama vahiy hakikatlere yakın görüyorlar. Yani bunu da ifade ediyorlar. Ee, nasıl böyle bir kanaatte olduklarını da buradan anlamak mümkün. Yani sizde de bu üç çeti birlikteyse, sizde de bu üç çeti keskin bir hale gelmişse e pekala sizde buna benzer haller yaşayabilirsiniz e, demeye getirmiş oluyor. Şimdi gelelim diğer e, iki kavrama. Mucize kavramına ve nübüvvet e, meselesini. Nübüvveti zaten konuşmuş olduk. Buradaki anahtar ikinci konuşulacak şeylerden birisi de mucize ki az önce bir kısmına değinmiş olduk ama burada özel olarak durulması gereken bir birkaç durum var. Bunlardan birisi kavram tahlili yaparsak ilkim e, mucize bunu sonra mı söylemek lazım şimdi mi söylemek lazım bilmiyorum ama mucize bir kere Kur'an'ı bir kavram değil. Yani hani onu ifade edelim ne anlamda Kur'an'ı bir kavram değil. Kur'an-ı Kerim'de mucize şeklinde bir ifade geçmiyor. Yani acize, icaz dediğimizde acze düşüren. Karşı tarafı belli bir anlamda beklenmedik bir olay, ani bir olay gerçekleşiyor. Sizin belli bir anlamda aklınızı acze düşüren. Bu daha sonra kelamcıların özellikle kavramsallaştırması ile ortaya çıkmış bir kavram. Mucize kavramı. Daha ebelde ne vardı diye sorarsanız Kur'an-ı Kerim'in aslında tercih ettiği ifade ayet kelimesi. Bu çok daha anlamlı bir şey. Umumiyetle ayet kelimesini kullanıyor. Bu ayet çok özel bir terim. Kur'an söz konusu olduğunu, tabiata da demiş olması, birçok sayıda şeye demiş olması, mucizeye et de demesinin tabi belli bir hikmeti, belli bir mantığı var. Ama e, keramcıların özellikle tahaddi ayet-i kerimelerinden hareketle kavramsallaştırdıkları şey mucize. Bunun en temel karakteristiği e, doğa hadiselerinin ilahi olanın müdahalesi ve bunun askıya alınması şeklindeki e, vaka. Peki bunu nasıl efendim şey yapacağız? Buradaki tartışmayı nasıl devam edeceğiz diye baktığımızda burada sizi <gülüyor> özellikle bir meseleye getireceğim. O da Kasali'nin çok meşhur olan Tehafütül Felasifesi'nde çok meşhur ettiği meselelerden birisi 17. mesele. Biz 17. mesele dediğimizde Tehafütül Felasifesi'nde biliyorsunuz toplamda 20 tane meseleden oluşuyor. ve 20 tane mesele içerisinde 3 tanesi de küfürü düştüklerini söylüyor. 17 tane ayrı mesele var. Bunlarda da belli bir anlamda dalaleti düştüklerini ifade ediyor. Bu 17 mesele değil de bu 20 mesele 1, 2, 3, 4, 5, 6 içerisinde 17. mesele olarak bilinen çok meşhur bir mesele. 17. mesele dediğimizde biz tehafütte nedensizliği kastederiz. Nedensizlikle alakalı tartışmalardır. Tartışma şöyle oluyor. Şimdi Ebi Sina'nın az önceki anlattığı sistemden ortaya çıkan tablo şu. İbn Sina sanki nübüvveti onunla bağlantılı olarak mucizeyi ve onunla bağlantılı olarak diğer hadiseleri nedensellik bağı içerisinde anlatıyor. Bir illiyet bağı içerisinde anlatıyor. Bir başka ifadeyi de nübüvveti de belli bir anlamda nedensellikle izah ediyor gibi görünüyor. Yani nedenselliğin dışına çıkış e, burada yok. Bunu belli bir anlamda sanki nübüvveti de e, doğallaştırmış tabiileştirmiş oluyor. Bunun gazali gayri tabi doğal bir hadis olmadığı üzerine çok farklı bir vurgu yapacak ve belli bir anlamda da nedenselik eleştirisi yapacak. Şunu söylemek isterim size gazali çok zeki bir adam arkadaşlar. Yani hani o kadar zeki ki bir orduyu eğer dağıtmak istiyorsanız bir orduyu çökertmek istiyorsanız orduda en merkezi yere saldırırsınız. Nedenselik kavramı o kadar merkezi bir yer ki bütün bilimin mesela bütün ilmi faaliyetlerin üzerine kurulu olduğu bir kavramdır. Siz nedensilik kavramını çökertirseniz, nedensilik kavramının olmayacağını söylerseniz bütün bilim bundan zarar alır. Yani belli bir anlamda da filozofların aslında bütün açıklamaları nedensilik kavramı üzerine kurulu. Nedenselliğin olmadığını söylediğiniz anda sistem çok farklı bir şekilde işler. Yani artık o zaman sistemin işleyişini izah edebilecek farklı bir şey koymanız lazım. Yani nedenselliğin olmadığı takdirde hatırlayın sizinle Hudus dirilini konuştuğumuz bağlamda bunun ne kadar merkezi bir öneme sahip olduğunu ifade etmiştik. Gazari tam da buraya saldıracak ve ilginç bir şekilde bu nedensellik fikrini e, epeyce tırpanlayacak. Yani yok demiş midir dememiş midir bilmiyoruz ama Peki bunu nasıl yapacak diye sorarsanız şu şekilde söyleyecek. Ee, mesela şöyle söyleyelim. Benim zihnimde bir takım kategoriler var. Soyut kategoriler var ve dış dünyada o kategorilere karşılık gelebilecek bir takım e, şeyler var. Net durumlar var. Mesela diyelim ki bardak kavramı var. Benim zihnimde dış dünyada bardak kavramına karşılık gelebilecek bir şey var bir durum var mesela Ceher kavramı var dış dünyada Cevher kavramına karşılık gelebilecek bir durum var aras kavramı var o kavrama karşılık gelebilecek bir durum var bir başka ifadeyle zihnimizdeki kavramlarla dış dünyadaki e, nesneler arasında bir paralellik söz konusu fakat nedenselik kavramı söz konusu olduğunda e, bu nedenselik kavramını dış dünyada göremiyoruz diyecektir yani e, diyelim ki e, nedenseli ifade eden bir Fikir olmuş olsun. Ee, mesela pamuğun onun verdiği meşhur örneği söyleyeyim size o zaman. Tabi dur felasifede geçen ateş ve pamuk örneğini düşünelim. Ee, ateşle pamuk yan yana geldiğinde bizim normalde şeyimizdedir. Ateşi eğer pamuğa tutarsanız pamuk yanar. Bizim şeyimiz nedir normal kanaatimiz? E, ateş pamuğu yaktı deriz. Bir başka ifadeyle burada faillik ateşe verilmiş olur. Bunun yapan, buna neden olan, yanma hadisesi neden olan şey ateştir. Fakat e, Gazane diyecektir ki bu bağ nerede? Yani etki ve etkinin sonucunda ortaya çıkmış olan hadise arasındaki bağ, e, nedenselik bağı, illiyet bağı nerededir? Bu yoktur diyecektir. Yani bu ikisi arasında bir nedensellik yok. Zorunlu bir alaka yok. Peki biz niye böyle bir alaka çıkarıyoruz diye sorarsanız diyecektir ki bu tek bir izahı var, alışkanlıktır diyecektir. Bir başka ifadeyle söylersem, e, pamuğun e, ateş tarafından yakılmasının, ateş tarafından yanmasının temel nedeni alışkanlık. Bir başka ifadeyle bugüne kadar böyle görmüşüz. Hep bugüne kadar biz bu olayları, yani her ne vakit ateşle pamuk yan yana gelirse, Bunları yanar bir şekilde gördüğümüzden dolayı, bizde bu adet oluştuğundan dolayı biz bundan sonraki durumlarda da ateşle pamuk yan yana gelirse bu ikisinin birbirini yakacağı şeklinde bir çıkarımda bulunuyoruz. Oysa e, hiçbir şekilde ateşin pamuğu yaktığını söyleyemeyiz diyecektir. Yani e, alemde şeylerin birbirleri üzerinde bir etki de bulunabileceği, yani bu sistem içerisinde bir doğa kanunu da yok. Yani çünkü nedensellik olmadığı takdirde doğa kanunu dediğimiz vakada ortadan çıkmış oluyor. Yani hani kelimenin tam anlamıyla bir evrende işleyen yani bir kanun da yok belli bir anlamda. Yani kanun dediğimiz şey ortalama olarak. Nedensellik dediğimiz şeyler nedir? Ateşi 100 dereceye kadar, şey, suyu 100 dereceye kadar ısıtırsanız kaynar. Dolayısıyla ısıtma onun kaynama nedenidir. Buna bir yasa diyoruz değil mi? Bir doğa yasası demiş oluyoruz. Gazali sistemi içerisinde... Çünkü nedensellik o kadar merkezi bir kavram ki... ...ki buradan birazdan başka şeyleri de açmaya çalışacağım... Bu o, ...o yara aldığında bütün felsefi sistem zaten belli bir anlamda bundan yara almış olacak. Yani gazali çok sağlam bir yere... ...yani sistemin üzeri kurulu olduğu bir omurgaya saldırıyor. Omurga kırıldığında bütün beden zaten kendiliğinden yıkılmış olacak... O nedenle nedenselliği belli bir anlamda burada eleştirecektir. Toparlayarak söylersem kaza açısından alemdeki olup biten şeylerdeki açıklayıcı nedensellik yoktur. Nedensellik dediğimiz hadise gerçekte bir birlikteliğin, kavramsallaştırılmasından başka bir şey değildir. Sürekli biz onları yan yana görmek suretiyle ateş ve pamuğu, ateş pamuğu yakar diyoruz. Ateşi bir faaliyet addediyoruz. Yoksa ateşin herhangi bir, böyle bir, bu türden bir e fail olma durumu söz konusu değildir. Gazali bu manevrayı niye yapıyor diye sorarsanız, çok temel bir nedenden dolayı. Filozofların nübüvveti çok makul, e, rasyonalize etme çabalarından rahatsız. Çünkü nübüvvetin doğaüstü bir yeti tarafından Kisbi olmayan bir tarzda vehbi tek taraflı bir şekilde verilmiş bir yeti olduğunu bu yetinin de belli bir anlamda Hazreti İbrahim örneğinde olduğu üzere ve Hazreti Musa örneğinde olduğu üzere ve diğer peygamberler örneğinde olduğu üzere mucizelerin ve kelimenin tam anlamıyla e, ilahi olanın müdahalesi. O yasaların bil, zaten ortada yasa da yok, askı yanılacak gerçi. Bütün bunlara yer açmak açısından, bütün bunları yerli yerine oturtmak açısından filozofların az önce sözünü etmeye çalıştığım türdeki açıklamalarına nedenselliklikle üzerinden e, saldırmış olacaktır. Şimdi filozoflarda nasıl bir sistem var diye sorarsanız, buradaki şu ayrımı da işaret etmek isterim konu daha yanlışılması için. Birinci nedensellik ve ikinci nedensellik kavramı düşünelim. Filozoflar sistemi bu şekilde kuruyorlar. Birinci nedensellik ilahi olandır. Birinci nedenselik bu. İkinci nedensellik ilahi olan vardır ve evrende yeni bir yasa yapar. Mesela diyelim ki çekim yasası olmuş olsun ve da başka türden yasalar söz konusu olsun. Bu birinci nedenselik ikinci nedensellikleri yaratır ve o ikinci nedenselikler üzerinden alemin işlemesini mümkün kılar. Peki Gazali burada nasıl yapıyor diye sorarsanız, Gazali ne yaptığı manevra, ikinci nedenselikler ortadan kaldıracaktır. Ortaya tek bir neden, yani hakiki neden olarak ilahi olanı gösterecektir. Onun dışında başka bir neden yoktur. Tek bir neden. Geri kalanların hepsi belli bir anlamda gölge nedendir, surete nedendir. Gerçek neden değildir. Tek bir neden vardır, ilahi olan. Onun dışında başka nedenselikler yok. Filozoflar ikinci nedenselikleri, yani şöyle tekrar, o diye söylüyorum burası çünkü tartışmanın bel kemiği tabiri caizse. Ee, filozoflar alemi incelenebilir, alemde yasalar bulunabilir, yasalar keşfedilebilir derken ilahi olan oraya nedensellikler koymuştur. Onlar fark edilebilir, anlaşılabilir. Ee, onlar matematiksel olarak ifade edilebilir. Ama işin sonunda siz onları ilahi olana bağlarsınız. Sistem bu şekilde. Bu sistem içerisinde ilim de mümkün, bilim de mümkün. Ama gazali söz konusu olduğunda ikinci nedensellikleri kaldırdığınızda ve bu takdirde tek bir neden var. Dolayısıyla nasıl bilim yapacağınız meselesi açığa çıkmış gibi görünüyor. Şimdi Bu, bu konu aslında doğası itibariyle e, sizi Tanrı'nın varlığına dair e, argümanlara da geri götürmek isterim. Hudus deliğini imkan deliline mesela. İmkan delilinin çok ileri düzeyde bir yorumudur. Gazali'nin yorumu. Biz bunu imkan metafizi deriz. Yani İmkan belirliğini, her şeyin mümkün olmasını ileri noktada yorumlarsanız, eğer her şey mümkünse, her şeyin varlığı ve yokluğu eşitse, tabiatı ile evrendeki her şeyi mümküne dönüştürdüğünüz takdirde her şey mümkündür. Dolayısıyla e, bu mümkünler içerisinde bir yasalılık, bir zorunluluk. Buradaki tartışmalardan birisi de şudur. Bu alem içerisinde zorunlu olan bir hakikat olabilir mi? Yani. Filozoflar en azından bir takım yasaların, ilmi, şeylerin olabileceği yani bunların zorunluluğunun olduğunu, bu zorunluluğun da birinci nedensellikten dolayı olduğunu ifade ediyorlar. Gazali söz konusu olduğunda bu evren içerisinde herhangi bir zorunluluk durumu söz konusu değil. Her şey mümkün bu sistem içerisinde. Gönül Hanım demiş ki hocam nedensellik değil de başka bir kelime kullansaydık. <gülüyor> bu işi niye oturtamadınız Gönül Hanım? Hanım. Ee, yani nedensellik değil de başka bir şey deseydik. Ee, tamam. Şimdi e, nedensellikle alakalı size bir şeyler söyleyelim bilmiyorum ama eskiden kullandığımız mesele sebeplilik kavramıydı. Yani nedensellik değil de Sebeplilik diyebilirdik. ve da illiyet eski ifadeyle söylersek, illiyet bağlantısı diyebilirdik. Nedensellik kavramı Cumhuriyet Nesli'nin kullandığı bir kelime. Çok daha aşina olduğumuz bir şey. Hani... E, aslında çok daha aşinayız. Niye aşinayız? Bütün nedensellik bilmiyor musunuz Gönül Hanım? Ee, evet. Yani bir nedensel, diyelim ki nedensellik ne demek onu anlamadınız Gönül Hanım. Nedensellik niye yahu? Allah Allah. Şöyle örnek vereyim size. Diyelim ki niye dersi dinliyorsunuz ki dinlemek zorunda değilsiniz. Oysa dersi dinlemeniz lazım ki yarın iyi bir not alasınız. Bu ikisi arasında bir nedensel bağ var. İyi çalışamazsanız, dersi iyi dinlemezseniz, iyi bir not alamazsanız demektir. Ee, Gazali diyecektir ki hayır, sizin çalışmanızla aldığınız not arasında zorunlu bir bağlantı yok. Yani siz sürekli çalıştığınızda iyi not aldığınızı düşünüyorsunuz. Dolayısıyla ikisi arasında bir nedenselik bağ var şeklinde bir düşünceye kapılıyorsunuz. Yani... E, bu hayatta her şey için, yani diyelim ki doğa yasaları için, yakma değil de donma için düşünelim. Diyelim ki sıfırın altına düştüğünde her zaman su donar. Donmayabilirdi de diyecektir. Bu zorunlu bir yasa değildir. Donmayabilirdi, ne olabilirdi? E, suyun sıfırın altına düştüğünde sürekli olarak donmuş olması tamamen bir alışkanlıktır. Siz bir ikisini sürekli olarak bir arada böyle görmüşsünüz de bundan dolayı böyledir. Diyelim ki... E, Anne karnından her zaman diyelim ki bir insan çıkmak zorunda değildir diyecektir Gazali. Siz sürekli olarak diyelim ki evleniyorsunuz, çocuklarınız oluyor, insan suretinde çocuklarınız oluyor. E bu zorunlu değildir. Başka şeyler de olabilirdi. Mesela diyelim, diyelim ki insanım ama elimin olması, gözümün olmuş olması. Biz bunları sürekli içinde, bunların içerisinde, bunlar o kadar çok sık ve e, bir arada görüyoruz ki sürekli olarak. Burada hareketle bir yasa olduğu kanaatine kapılıyoruz. Diyoruz ki böyle böyle olursa şöyle olur. Şöyle şöyle olduğundan dolayı böyle oldu şeklinde bir nedenselik bağı koruyoruz. Gazalde diyor ki hayır hiç de sizin dediğiniz gibi değil. Burada nedensellik falan söz konusu değil. Bunları sürekli birlikte göre göre yani tabiri caizse bir çağrışım yapa yapa çok kaba bir örnek olacak ama konu daha da anlaşılmadıysa daha e, yani Pavlov'un köpeği gibi. Yani her zil sesini siz yemek olarak anlamaya başlıyorsunuz diyor. Bunlar sürekli birlikteliğini göre göre. Çünkü bu ikisi arasında zorlu bir ay yoktur diyor. Yani hani mesela bunun başka Kur'an-ı Kerim'de anlatılan meseleleri de var. Hani bazen çağrışım yerinde olur mu bilmiyorum tabii ne düşünürsünüz. Mesela Hazreti Zekeriya'nın çocuğunun olmasını düşünelim. Yani diyelim ki hem çocuk isteyecektir. Yaşlandım, bana bir çocuk isteyecektir. Hem de çocuk kendisine müjdelendiğinde şaşıracaktır. Yani benim nasıl çocuğum olur? Yaşlandım, ben acize bir adam oldum. Bu böyledir diyor ayet-i kerime. Yani biz istediğimizi bahşederiz. Şimdi buradan hareket ettiğinizde, yani olan insan açısından çocuk olmanın koşulları ve şartları belli. Böyle böyle olursa çocuk olur şeklinde. Ama ayet-i kerimin ifade ettiği şey aslında bunun, bu nedenselliğin olmadığını, illaki çocuğun olabilmesinin zorunlu koşulunun e, bu olmadığını ifade etmiş oluyor. Yani burada basit bir örnek gibi duruyor ama e, bu örnekler X ve Y demektir. Bu sistem içerisinde e, gazali dinin mantığının çok farklı bir şekilde olduğunu, <gülüyor> filozofların bu illiyet ve nedensellik meselesini kullanmış olmaları birinin üzerine kurulu olduğu bir şeydir. Yani diyelim ki şu, buradaki tartışmayı şöyle, hani çocuk üzerinden, efendim meseleyi devam ettirmiş olalım. Bilim ne diyor? Yani işte çocuk istiyorsanız şunlar şunlar olacaktır şeklinde söylüyor. Gazalet diyor ki aslında asla böyle bir olmak zorunda değil. Hz. İsa ürünü hiç babasız da meydana gelebilir. Zekeriya ürünü Fiziki koşullar olmaksızın da bu meydana gelebilir dediğinizde. Şimdi bundan ortaya çıkan bir bilim tasavvuru, çok farklı bir şey, bir yerinden ortaya çıkacak olan bilim tasavvuru farklı bir şey. Filozofların izah tarzı Burada bir nedenselik vardır. Bu da çok açıktır. Bunun yasaları, koşulları bellidir. Bu şekilde olmaktadır diyor. Gazali ise hayır, bu türden bir nedenselik yoktur diyor. Ee, yani Asya Hanım'ın dediğini bileyim. Mesele daha nasıl anlatılabilirdi bilmiyorum Gülün Hanım. Umarım bir şey ee... <gülüyor> Zehra Hanım'ın dediği doğru. Gazali çok zeki bir adam. Filozofları filozofların kılıcıyla e, şey yapmıştır. Onları kendi silahıyla e, vurmuştur. Bu güzel bir katkı oldu. E, Öyle de denilebilir. E, evet. Peki. <gülüyor> Şimdi e, toparlayarak söylersem. Bu mesela bu tartışma uzantısı şudur, bu tartışmanın devamındaki olabilecek uzantı. Mesela gazali duyduğunuzu bilmiyorum ama gazali İslam dünyasında bilimin gerilemesinin bir müsebbibi olarak anılır. Gazali felsefi ilimlerin eleştirdiği, onların küfür olduğunu söylediği daha sonra tabiatıyla İslam dünyası içerisinde ilimlerin gelişmemesinin müsebbihiplerinden birisi de gazali olarak görülür. Eğer bu nedenselliğe dair yapılan eleştiriyi anlarsanız bu eleştiri de kendiliğinden anlaşılmış olur. Çünkü özellikle hatırlayacaksanız Gazali sonrasında İslam dünyasında felsefi faaliyetlerin durduğu, Gazali sonrasında çünkü nedenselliği kaldırdığınızda ne olmuş olacak? Tamamen mistik, tamamen ezoterik, arkadaşlarınızın dediği gibi yani hani kimisinin geçtiği, kimisinin kaldığı keyfiliğin olduğu, yani kesbiliği kaldırdığınızda her şey vehbiliğe dönmüş oluyor. Dolayısıyla o zaman e, yani diyelim ki batılı gözlemcilerin yaptığı şeylerden birisi doğu toplumlarına baktıklarında her şeyde bir gizem, her şeyde bir mistizm, nedensellik e, tamamen askıya alındı. Öyle de olabilir, böyle de olabilir şeklinde. Çok farklı bir düşünme yapımız var. Batılı toplumlarla zaman zaman karşılaştırıldığında e, yani mistik, gizemsel, her şeye rağmen bütün olaylara rağmen düşünebilme şeklindeki bir durumumuz söz konusu. Batılı bazı batılı medeniyet tarihçileri İslam düşüncesinde yani Gazali sonrasındaki e, çizgiye bakıldığında bilimin belli bir anlamda gerilemesinin, tasavvufun daha fazla e, Müslümanlar arasında yaygınlaşmasının ve bununla bağlantılı olarak da nedensel bağlantıların daha zayıflamış olmasının e, ya yine bununla bağlantılı olarak gayri nedensel açıklamaların yani hani diyelim ki İslam dünyasını batıda en fazla temsil eden şeylerden birisi bir gece masallarıdır. Yani masal dilinin büyü kavramının, gizin vesairenin daha fazla yaygın olduğu, bizi daha fazla temsil ettiği şeklindeki birçok şey belli bir anlamda. Gazali'ye ki birazdan söyleyeceğim günah keçisi haline getirildiğini, birçok İslam dünyasının vebalinin ona yüklendiğini görüyoruz. Bu yüklemenin bu tartışmaların kökenindeki olan en temel tartışmada e, nedensellik kavramıyla alakalıdır. Çünkü bu nedenselik kavramı yani çok fazla uzattım ama yine konanlaşılsın diye söylüyorum uzatmakta herhangi bir bay, beis yok vurgulamak açısından. Mucize kavramının da şeyidir, anahtar terimidir. Çünkü mucize nedenseliğin askı yanılmasıdır, nedenseliğin işlememesi demektir. Ayın ikiye yarılmasından, tutunda, gökten e, sofra inmesine, ölülerin diriltilmesinden, vesaire hastaların iyileştirilmesine varıncaya kadar bildiğimiz anlamdaki rutin, nedenselliğin, illiyetin işlememesi demektir. E, mübüvvet de böyledir. Çünkü mübüvvet demek aslında vahyin gelmesi. Nasıl? Yani diyelim ki e, filozoflar açısından sistem açık diyor ki vahiy işte yine nedensel olaylar içerisinde izah ediyor. Ama klasik mübüvvet tasavuruna baktığımızda e, yine ilahi olanın müdahalesidir. Yani yasanın kesilmesidir. Herhangi bir beşerle. Çünkü insanların bunu imkansız görmesinin altında yatan şeylerden birisi de bu. Yani sana mı kaldı yani? Herhangi bir beşere mi kaldı ilahi olanla bağlantı kurabilmek? Yani insanların anlayamadığı bir şey. Çünkü burada da yine bir nedenselliğin askıya alınması söz konusu. İlahi olanın tamamen beşeri bir e, alana müdahalesi. Bütün bu kavramların altında yatan temel e, şey, temel kavram, asli kavram nedenselliktir, sebepliliktir, illiyet kavramıdır. Nedensellik de, yani sizin en azından bizim kuşağımız, sizin kuşağınız nedensellik kavramı içine doğdu. Bunun buna dair, bu kavrama dair bir yabancılık hissetmedik. En azından kelimeye dair diyelim, bir aşina olmalı durumu çok fazla bilmiyorum. Hani Gönül Hanım, kaç tevellüdünüz kaç diye sormak ayıp olur ama eskiler buna nedensellik demezlerdi. iliyet bağlantısı derlerdi. 1940'lardaki elindeki metinlere bakarsanız illiyettir bunun şeyi. 1940'larda bir felsefe sözlüğü yayınlanır. İlk defa orada nedensellik kavramı kullanılıyor. Neden kelimesine dair? Çünkü diyorlar ki buna diyelim ki birleştiriler var bu, bu kelimeye dair. Nereden türedi? Ne soru edatından ne den? E, soru, kelimesi üretilmiş. Çok eleştirilen bir kelimedir. Ama zamanla kullanıla kullanıla artık e, illiyet kelimesinden daha aşina, e, daha yaygın kullanıma sahip olan bir kelime haline dönüşmüş oldu. Evet, peki. Ee, evet. Şimdi kaldığımız yerden devam edersek ve bir taraftan da hani e, zamanda ilerlemiş oluyor. Mesela David var Batı felsefesi içerisinde aynı eleştirileri yapacaktır. Gazali ile ki Gazali ile karşılaştırılan bir isimdir. David Yunan da nedensellik eleştirisi var. Hatta bazıları bunun Gazali'den alındığını, ikisi arasında bir karşılaştırma e, yapıldığını e, söyleyenler var. E, burada da hızlıca Batı din felsefesinde benzer tartışmalar orada da var. Yani hem de çok daha canlı bir şekilde bizim klasik dönemde yaptığımız e, tartışmaların bir yansıması. Burada mucizenin özellikleri falan var. Not olarak almışım buraya ama şu an bunları anlatmakta bir e, gerek görmüyorum. Yani şimdi olsaydı çok daha kısa tutardım. E, çünkü bunları zaten kelam derslerinden bir şekilde ve hatta meslepler tarihi derslerinden e, zaten fark ettiğiniz e, meseleler e, bildiğinizi zannettiğim konular. Yine burada aydınlanma dönemi var. Yani zaman zaman derslerde işaret ettiğim. Aydınlanma döneminde batı felsefesi söz konusu olduğunda bilimin nedensellik kavramının daha fazla bir şekilde ortaya çıktığı bir dönem. Dolayısıyla dinin, yani dinin mucize falan dediği hadiseleri bilim çok fazla bilimci olursanız bir zaman sonra mitoloji demeye başlarsanız, masal demeye başlarsanız yani bir, bir taraftan da böyle olmuş oluyor. Yani hani e, dini açıklamayı, işte şöyle o, mucize gibi olan hadiseleri çok bilim, dili içerisinde düşünmeye başlarsanız bir zaman sonra inkar ediyorsunuz yani bu defa diyorsunuz gibi bir mitolojidir dini algıdır yoksa bu dindarların zannettiği şekilde efendim ilahi müdahale falan olmamıştır şeklinde çok farklı bir kavgaya da dönmüş oluyor İslam dünyası içerisinde bu türden bir kavga kavganın ortaya çıkmamasının efendim en temel nedenlerinden birisi ee, bu İbn Sinacı ekolun özellikle söylersem Rasyonel bir şekilde izah edebilme şeklindeki yetisi, teolojiden aydınlanmaya verilen cevaplar şeklindeki bölümler var. Okuya, okursanız sizin açınızdan faydalı olur. Bir şey kaybetmezsiniz. hemen hocam sınavda çıkar mı diye sormayın. Yani kolay kolay öğrenciyi ters köşeye yatırma gibi bir şeyim yok. Yani o mantıkla soru soran bir insan değilim. Hani özellikle atayım nasıl ters köşeye yatırdım falan şeklinde siz hep bir tarafa çalıştınız. Ben diğer taraftan soran, o tarzda bir hoca değilim. Bir kere daha söyleyeyim. O nedenle talebelerin sürekli bu sınavda çıkar mı falan diye sormalarından çok da rahatsızlığı olan bir insanım. Yani ilim ilim olarak bunda şey yapmak lazım. İlimi ilim olarak değerli vermek lazım. Şimdi size bir şey söyleyeyim burada. Gazali ile İbn Rüşd arasında bir tartışma var. O tartışmaya kısaca değinmek isterim. O da şu. Eee İbn Rüşd'e göre mesela İbn Rüşd filozofların klasik meşai filozofları e, takip eden bir isim. Ona göre aslında diyecektir ki özellikle Hazreti Peygamber söz konusu olduğunda gazı, çünkü biliyorsunuz Gazali'nin Tehafütü var. İbn-i Rüşt'ün var. E, tutarsızlığın tutarsızlığı var. İbn-i aslında Gazali'nin yaptığı eleştiri karşı eleştiri verecektir. Bu karşı eleştiri verirken en temel e, i̇bn de çok öngörülü bir insandır. Bazıları İbn-i mesela İspanya'da yaşamış bir filozof, batıda aydınlanmanın, Rönesans'ın belli bir anlamda ortaya çıkmasında İbn-i etkisi olduğunu ifade ederler. Buna karşılığında Gazali'nin doğuda çok fazla baskın bir figür olması, Osmanlı medreselerinde takip edilen bir isim olmasıyla İbn-i e, batıda daha fazla yaygın bir figür olması arasında daha farklı medeniyet tarihi açısından da, daha sonraki gelişmeler açısından da bir takım bağlantılar kuran Düşünürler var. İbn-i Gazali'ye verdiği cevap şu. Nedenselliğin inkarı bütünüyle hikmetsiz bir tanrı tasavuruna bizi götürür. Bütünüyle saçma bir artık ilmin belli bir anlamda iptali anlamına gelecektir. Artık ilmin yapamadığımız tamamen işin büyüye döndüğü, sihirbazlığa döndüğü bir dünya tasavvuru, bir alem tasavvuru ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Aksine diyecektir? Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında, Kur'an-ı Kerim'de özellikle Hazreti Peygamber için bunu söylüyorum, Hazreti Peygamber'e herhangi bir şekilde mucize verilmediğini söyleyecektir İbn-i Rüştü. Yani Hazreti Peygamber'e e, hiçbir şekilde e, diğer peygamberlerde olduğu gibi bir mucize gelmemiştir. Yani dolayısıyla herhangi bir şekilde bir e, ihlal söz konusu da tabiat doğa yasalarının da ihlali gibi bir durum söz konusu olmamıştır diyecektir. Bunun çıkarımı nereden yapıyor diye sorarsanız Kur'an-ı Kerim'de şu an ayet-i kerime numaraları yok ama e, bizim e, size bir mucize, bir ayet göndermekten bizi alıkoyan en temel şey önceki nesillerin bunu yalanlamış olmasıdır şeklinde en temel gerekçe Kur'an-ı Kerim'de budur. Başka nesiller de istediler ama yalanladılar. E, hem istediniz hem yalanladınız bu defa bunun ardından da ceza geliyor. Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında Hazreti Peygamber'e o tarzda Kur'an'dan bakıldığında herhangi bir şekilde mucize verilmediğini ifade edecek İbn-i ee, Ama tek bir mucizesi var, tek bir istisnası var bunun. Ee, o da şu, e, Kur'an'dır diyecektir. Hazreti Peygamber'e verilen tek aslıyı, bugün içinde geçerli olan mucize Kur'an'dır. Onun bugün açısından da geçerli olan, her zaman insanlara hitap edebileyen, her zaman anlaşılabilecek bir e, şey olarak, e, işaret olarak, ayet olarak Kur'an-ı Kerim'i görecektir. Bu da e, Kanatimize çok farklı bir yaklaşım yani hani hiç fena da bir yaklaşım değil ve diğer peygamberlere geldiğini inkar etmiyor ama Hazreti peygamber söz konusu olduğunda e, bu anlamda fiziki doğa üstü herhangi bir e, müdahalenin olmadığını ifade edecek ibn Rushd e, bu da hani hadislerde var mı yok mu meselesi ayrı bir tartışma konusu e, onu burada bu dersin bu esnasında bunu devam ettirmekte. Gerek görmüyorum. Yani sizler zaten niyatçı arkadaşlarsınız. Daha ileri okumalar pekala yapabilirsiniz. Bu da ayrıca üzerine düşünülmeye değer. Şimdi dersin buraya kadar aslında dersin ana göbeğinde düşündüğümüz, anlatmaya çalıştığımız isim Gazali oldu. Size yani şöyle düşünelim sanki bir ara verdiğimizi falan düşünelim. Ben genelde normal gündüz derslerinde yaptığımda birinci bölümü ayrı anlatıyorum. Daha sonra bir sonraki hafta arkadaşlarımla geldiğimde Gazali'yi anlatırım. Çok önem verdiğim bir makaledir benim. Din felsefesine dair okumalar 2'de yer alan bir makaledir. Bu arada alıyor musunuz? Din felsefesine dair okumalar bir ve 2 kimler temin etti bu sınıftan? Bir bakalım. Başucu kitabınız olması lazım. Yani onun üzerinde uyuyor olmanız lazım arkadaşlar. Asiye Hanım, olur mu? Biri var ikisi olmaz mı? Yani bu yani mutlaka şey yapmak lazım. Ee, bu arada söyleyeyim yani Meryem arkadaşınız almış bir de okumuş kitaptan bir paylaşımda bulunmuştu yani hakikaten e, yani muazzam bir şeydi yani onu itiraf edeyim buradan. Ee, evet. Okuldan mı aldınız birinci cildi? Okuldan. Saliha Hanım, evet. Hili Tam bizi perişan etti. Diyor. Felsebi hissediktesin Allah'ım olsun. <gülüyor> evet, peki. <gülüyor> Şimdi bu çok önemsediğim bir makale benim. Kerin Harding diye bir kadının yazdığı bir makale. Dün ve bugün nedensellik, gazali ve kuantum teorisi adlı bir makale. Bazen bazı kitaplar için şey denilir. Yani bu kitapta hiçbir şey olmasaydı ve sırf bu makale olmuş olsaydı bile ya bu kitabın önemini anlatmak için yeterli bir şey olurdu. E, o açıdan e, kıymetli, değişik bir katkı. Birincisi şunu söyleyeyim size. E, Gazali'ye dair birkaç ön cümle söyleyeyim ve bunun nasıl temellendireceğini anlatayım. İlkin bir e, medeniyet tarihi böyle hani nedensellik meselesi üzerinden değil de medeniyet tarihi üzerinden konuşursak bütün İslam düşüncesi içerisindeki yaşanan buhranı, daha sonraki gelişmeleri Gazali'ye yüklemek doğru değil. Yani çok indirgeyici olur, kuşkusuz bunda Gazali'nin etkisi olmuş olabilir. Veyahut da Gazali'nin kendisinin değil de Gazali sonrasındaki yorumcuların belli bir anlamda negatif etkisi olmuş olabilir. Ama bütünüyle Gazali'nin ne derselikleştirisinden hareketle İslam dünyasındaki geri kalmanın ana faktörü olarak bunu göstermek sağlıklı değil herhalde. Bunu bugün daha mesela farklı bir şekilde anlayabiliyoruz. Şunu özellikle söylemek isterim size. Düşünce tarihi içerisinde ortaya konan düşüncelerin, bir takım düşüncelerin bir takım ileri görüşlü kavrayışların önemini, anlamını daha sonra anlayabiliyoruz. Daha sonra çok güçlü düşünürler geliyor ve onlar sayesinde daha önceden işaret edilen ön fikirlerin önemini çok daha iyi bir şekilde kavrayabiliyoruz. Mesela e, David Yum'dan söz ettim. Daha sonra Kant gelecektir. Meşhur İmanuel Kant. E, ona çok değer verecektir. Mesela David kendisini dogmatik uykusundan uyandırdığını falan söyleyecektir. İkili arasında çok farklı bir bağlantı var. Üzerinde, özellikle durulmaya değer. Gazali söz konusu olduğunda Gazali'nin nedenselik eleştirisi tek taraflı bir şekilde değerlendirilmiş gibi görünüyor. Bunu bugün e, kuantum teorisine baktığımızda çağdaş felsefede, çağdaş e, bilimdeki kuantum teorisine ve felsefede onun yorumlarına baktığımızda bunu çok daha iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Mesela e, bunu şu şekilde açmak mümkün. E, diyelim ki 19. yüzyıla geldiğimizde özellikle pozitivistlerin ve daha sonrasında neopozitivistlerin e, nedenselliği çok fazla ön plana çıkardıklarını görüyoruz. Bilimi nedenselli kavramı üzerine oturduklarını görüyoruz. Fakat süreç içerisinde özellikle geçen yüzyılda 1910'larda 20'lerde ve giderek yükselen 60'larda bugüne geldiğimizde daha farklı bir şekilde bir fiziğin kuantum fiziği denilen daha farklı türden bir fizik kuantum mekaniğinin bildiğimiz anlamda görünen dünyadaki geçerlilik olan mekanikten çok farklı bir mekaniğin, çok farklı bir fiziğin ortaya çıktığını fark etmiş oluyoruz. Bunun en temel karakteri şu kuantum fiziğindeki hani ne ben o işin ustasıyım, ni bu işin üstadıyım ve dolayısıyla bütün hadiseyi kavrayabilecek durumda değilim. Popüler bilimden okuduğum, anlamaya çalıştığım, bu makalenin de, bu ama kadının bilim kadını yani bilimin içinde olan birisi bunun yaptığı yorumlarda fevkalade dikkate değer. Hem de ondan esinlenerek ifade etmek mümkün. Bugün daha farklı bir nedensellik kavrayışı içerisindeyiz. Yani e, X ile Y arasında zorunlu bir bağ. Mesela ateş geldiğinde zorunlu olarak pamuk yanar şeklinde radikal bir nedensellik tasavvurunda birazcık daha farklı bir noktaya doğru geldik. Özellikle kuantum teorisi söz konusu olduğunda. Kuantum teorisi dediğimiz şey Zaman zaman dilimiz döndüğünce sizi atom, atom altı parçacıklardan vesairelerden söz ediyoruz. Kuantum dünyası küçüklerin ama olabildiğince yani bu milimetre anlamında değil artık nanonun geçerli olduğu, mikronun geçerli olduğu çok daha alabildiğine küçüklerin dünyası, alabildiğine derin bir dünya ve bu dünya arasındaki ilişkiler, bu dünya arasındaki bağlantılara bakıldığında Burada nedenselliğin bildiğimiz anlamda işlemediği şeklinde bir durum ortaya çıkmış oluyor. Mesela e, burada şeyle karar verilemez bir durumda. Mesela aslında söyleyeyim bir tane örnek vereyim. En fazla tartışılan konulardan birisi. E, mesela ışık. Dalga mı yoksa parçacık mı? Yani dalga mı parçacık mı demek şu demek. Dalga bir, yani denizdeki mesela suyun üzerindeki dalgayı düşünelim. Hareket halinde olan bir şey. Parçacık dediğimiz şey. Bilgi örneği düşünelim. Yani bildiğimiz anlamda ışık acaba dalga mı yoksa parçacık mı? Bunun karar verilemez olduğunu, kuantum dünyasının en büyük tartışma konularından birisi bu, bunun karar verilemez olduğunu ifade ediyorlar. Bunu ancak bir gözlemci olduğunda karar veriyoruz. Yani birisi gözlerse ıı, ışık parçacığa dönüşüyor, birisi gözlemediğinde her iki türlü davranıyor. Tam olarak parçacık mı, dalgacık mı diye baktığınızda buna karar veremiyorsunuz mesela. Yine burada aldığım örneklerden birisi şu. Schrödinger diye yine kuantum fiziğinde geçen yüzyılda yaşamış önemli filozoflardan birisi. Onun yaptığı bir çok meşhur olan ve birçok kitabada başlık olan romanlardan efendim başka meseleleri varıncaya kadar çok meşhur olan Schrödinger. Ee, meşhur bir fizikçi. Erwin Schrödinger, Avustralı fizikçi. Bunun bir düşünce deneyi var. Gerçek bir durum değil ama bir deney. Böyle bir kapalı bir ortam tahayyül ediyor. Bu ortamda bir zehir var ve bir kedi var. Şimdi eğer kuantum fiziğini iddia ettiği gibi bir karar verilemezlik durumu söz konusuysa... ...ışık mı parçacık mı ikilemini hatırlayın. Eğer bir gözlemci yoksa bu kutunun da kapalı olduğunu düşünelim... ...kapalı bir ortam olduğunu düşünelim. Herhangi bir gözlemci dışarıdan bakmıyorsa... Ked aslında burada hem ölü hem de yaşayan yani ikili bir haldedir, iki durumdadır. Kutuyu açtığımızda e, bu bunu süperpozisyon deniliyor yani süperpozisyon iki pozisyonunda iki durumunda aslında eş zamanlı olarak geçerli olması gözlemci etkisi dediğimiz gözlemci dışarıdan baktığında e, bu durumlardan birisi gerçekçililiği kazanmış oluyor. Sümeyya'nın e, zaten e, bu konuyla alakalı işte Bohr'un deneyi falan demesi güzel. E bunun alakalı size kısa bir slayt izleteceğim. Yapacağımız en temel şey bu slayttaki anlatılardan, küçük videodan hareketle Gazali'nin nedensellik eleştirisi üzerinde düşünmek. Yani bugün Gazali'nin hani işte, "tü sen nedenselliği eleştirdiğin bilim yapıyorsun" şeklindeki eleştirinin belli bir anlamda tek düzey bir eleştiri olduğunu ifade etmek mümkün. Yani pekala nedensellik eleştirilerek de halen bilim yapıyor olabiliriz. Bize bir taraftan vurgulamak istiyorum. Bir kuantum dili, kuantum dünyası bize belli bir anlamda nübüvveti de, dini hadiseleri de daha farklı bir şekilde mucizeyi de daha farklı bir şekilde anlatmamıza imkan tanıyor. Şimdi paylaşımı durduracağım bir taraftan. Size bir şey izleteceğim. Ekranımı paylaş diye Murat Bey'den aldığım tavsiyeye uyarak devam edeceğim. Belge paylaş. Sonra önce çift yarık deneyi var. Bu çok meşhur bir deney bunu ıı, izleyelim bakalım beraberce bakalım ne kadar yapabiliyoruz hmm. bütün kuantum acayipliklerinin büyük ee, babası kötü şöhretli çiftli yarık deneyi. <gülüyor> Yineyi anlamak için önce parçacıkların ya da küçük madde toplarının nasıl davrandığını görmeliyiz çocuklar. Örneğin küçük bir bilgiyi ekrana rastgele sıkarsak arka duvarda izleri görürsünüz. Yarıktan geçer ve çarparlar. Şimdi ikinci bir yarı peklersek sağ tarafta ikinci bir iz görmeyi bekleriz. Evet ee, arkadaşlar. Bu meselede epey konuşulacak, söylenecek söz var. Sesin geliyor değil mi bu arada? Evet, ya bu meselede epey konuşulacak, söylenecek söz var. E, okumak lazım, kendinizi geliştirmeye bakmak lazım. Epeyce değişik bir alan. E, bütün bunları şunun için, en temelde söylemeye çalıştığım şey şuydu aslında. E, bu tartışmayı şunun için yapıyoruz. Gazali'nin nedenselik iliştirisini daha farklı bir şekilde anlamak ve değerlendirmek bugün baktığımızda mümkün. Belki daha makul bir yorum Gazali'yi anlamak açısından şu olabilir. Gazali belki filozofların anladığı anlamda tek güzel olan, tek tip olan, belli bir anlamda nedenseliği de mutlaklaştıran evrene sadece nedenselci bir gözle bakan bakış açısını belli bir anlamda eleştirmek istiyordu. Yoksa bütünüyle nedensellik yoktur şeklindeki bir bakış açısına yol açabilecek bir durumu da söylememişti şeklinde. Daha bir başka ifadeyle söylersek imkanı imkan metafizi diyebileceğiniz bir şeyi geliştiriyordu. Yoksa hiçbir türden nedensellik yoktur, bütünüyle evren hep olasılıklar üzerindedir şeklinde bir şeyi söylememişti demek mümkün. Size önerdiğim o çalışmada, Kirin Herding'in makalesinde de buna benzer noktalar işaret etmeye çalışıyor. Kasalinin nedensellik iliştirisiyle kuantumun özellikle Kopenhag yorumu denilen bir anlayış arasında nedenselik eleştirisi bakımından, belirsizlik açısından bir takım paralelliklerin olduğunu ifade ediyor. Bu da ayrıca konuşulmaya değer gibi görünüyor. Kuantum dünyasında, kuantum dilinde özellikle metafizik hakikatleri ifade etmek daha fazla mümkün gibi görünüyor. Bunun üzerine çok şey söylenebilir, çok şey konuşulabilir. Bunu birazcık da sizin ilerletmeniz, kendinizi bu sahada e, geliştirmeniz arzu edilir. Çok farklı bir bilim tasavvuru, çok farklı bir mekanik e, burada söz konusu yani belirsizlik bunların temelinde yer alıyor. Çok sayıda aslında evrene baktığımızda çok sayıda olasılıklar var ama bu olasılıklar sürekli olasılıkları olasılıklar içerisinde sadece biri tahakkuk etmiş oluyor, birisi gerçekleşmiş oluyor. E, onu gerçekleştiren de, onu etki eden de biziz. Bunun içerisinde yine bu kuantum dünyası içerisinde Geleceğe ilişkin olacak hadiselere dair de çok farklı türden onların öngörülmesi, onların hissedilmesine dair çok farklı türden e, yorumlarda yapmak pekala mümkün gibi görünüyor. E, toparlayarak ifade etmiş olalım. Yani Gazali'nin neden etkileştirilmesini daha dengeli bir pozisyonda anlamak, ona alternatif bir çizgi içerisinde yaklaşmak da pekala mümkün gibi görünüyor. Efendim bu akşam e, benim size ders süresince paylaşacaklarım e, bunlardan ibaret. Bunları bir başlangıç notu olarak düşünün, bir adım olarak düşünmek lazım. Bunların devamını getirecek olan sizlersiniz. E, kendinizi bu konudaki metinlerle pekala geliştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet e, arkadaşlar, sorusu olan arkadaşlar varsa alalım yoksa İnşallah sizinle başka vesilelerle görüşürüz diyeceğim. Peki arkadaşlar başka derslerde görüşmek üzere iyi akşamlar diliyorum.